Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında diğer kamdasınız. Ben Damla Özler. Ortam Rauf Kösemen bu hafta yurt dışında olduğu için bizimle beraber değil ama haftaya yine birlikte olacağız. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve bugün stüdyomuzda çok özel iki konuğumuz var. Rehber Köpekler Derneği'nin başkanı Deniz Tunçer ve Türkiye'nin ilk rehber köpeği Kara Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçük bir not Deniz Rehber Köpekler Derneği'ni kurmanın yanı sıra benim de kuzenimdir ve çok gurur duyarım. Sevgili dinleyiciler söyleyeyim buradan. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Deniz'im çok uzun bir yolculuk aslında rehber köpekler meselesi. Türkiye'de yeni yeni başlamış adımları yeni yeni oluşan bir yolculuk. Biraz bize rehber köpeklerin ne iş yaptığını ne işe yaradığını ve Türkiye'deki durumu sonrasında anlatır mısın? bir rehber köpek bir görme engellinin iki gözü basamaktan inerken kapıyı bulması için veya asansör kapısını bulması için ona yardımcı oluyor. Bu ikili bir takım çalışması. Benim ona sorumluluklarım var. Mamasını zamanında verme, fırçalama, bakım gibi. O da bana iki göz oluyor. Yolda rehberlik yapıyor. Dünyada 100 yıl önce başlayan bu uygulama bizim sayemizde 2014 yılında bir önceki Birleşik Krallık Büyük Hadis Richard Moore'un eşi Meggie Moore'la birlikte ilk karşılaşmamız ve sevgilim Meggie'nin rehber köpeği Star ile çok rahat hareket edebilmesi o kendine güveni beni cezbetti. Bana bir rehber köpek nasıl edinebilirim diye sordum ve ondan sonra strateji verdik. Rehber köpekler derdini kurduk. Yurt dışından danışman getirdik. İngiltere'den Türkiye'de şu anda 756 bin görme engelli var. Rehber köpek sayımızda 3. İngiltere'de, özellikle İngiltere'de 356 bin görme engelli, 5400 rehber köpek var. Peki e, rehber köpeklerin eğitimi çok özel bir eğitim. Siz şu anda bunu yurt dışından gelen uzmanlarla sağlıyorsunuz ama aynı zamanda da gönüllü eğitmenler arıyorsunuz değil mi? Tabii derneğimizin 3 bölümü var. Birincisi köpeklerimiz alakalı. Çocuklarımızı hep bağış yoluyla alıyoruz. Sekiz haftalık bağış yoluyla aldığımız köpeklerimize bir yıllığına gönüllü bakıcı ailelere veriyoruz. Onlar bize bir yıl yuvalarının kapılarını açıyorlar. Bir görme engelli iki göz olabilmek için temele taat konusunda hem dernek eğitim sağlıyor mümkün olduğunca şartlar el verdiğince hem de aileler bu egzersizleri tekrarlayarak otur kalk bekle koltuğa çıkmama havlamama gibi eğitimleri vermeye çalışıyorlar. Bir yılın sonunda sınava tabi tutulan köpeklerimiz eğer sınavı geçerse rehber köpek olmak üzere eğitime giriyor. Geçemezse köpeğin durumuna göre uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Şimdi bu rehber köpek hareketlilik eğitmenin çok büyük uzmanlık isteyen bir uzmanlık isteyen bir alan. Neden? Çünkü sokak köpeğinden yapamazsınız bir kere. Köpeğin annesinin babasını bilinmesi gerekiyor. Annesi babası bilinen köpekler. ...rahasızlığı daha aza iniyor, minimum düzey iniyor. Çünkü kalça çıkıyor olabilir, farklı rahatsızlıklar olabilir. Ve sonrasında da iyi bir eğitimle, sevgili sevgiyle olan eğitimle rehber köpek adayı olmak üzere yetişiyorlar. Şimdi iki aşamadan bahsettin. Biri gönüllü aileler, Hı -hı. Ee, yavru köpeklere bir yıl boyunca bakıyorlar. Bu gönüllü aileler de öncesinde dernekte bir eğitime tabi tutuluyorlar sanırım ki köpeklerin eğitimini sürdürebilsinler değil mi? Aynen. Köpeklerin eğitiminde tabii ki yavaş yavaş oturan bir şey bu. Köpeği zamanla tanıyorsunuz. Onun hareketleri, heyecanlı bastırma, havlamaması ve ısırmaması için onlara temel itaat eğitimleri veriliyor. Hem Ankara'da hem İstanbul'da bu konuda destek veren Eğitmenlerimiz bu dinleyicilerimizden şu anda ah ben de gönüllü eğitmen şey aile olabilirim diye düşünenler olsa e, nasıl seçiyorsunuz gönüllü aileleri ve o gönüllü ailelerden beklentileriniz neler? Gönüllü ailelerimizi yine gönüllü ailelik yapmış olan canı gönülden çalışan kişilerle birlikte uzmanlarımız onların Başvuru formlarını inceliyor. Köpeğin 3 saatten fazla evde yalnız kalmaması gerekiyor. Ailenin gerçekten köpeğin üzerinde, eğitimi üzerinde ilgili olması, bahçeye da balkonda bakmaması, verilen egzersizleri düzenli yapması bizim için yeterli. Eğer gönüllü aile olmak istiyorlarsa info.rehberköpeklerderneği.org'a tutabilirsiniz. Haber veriyorlar, başvurabilirler. Evet. Ee, eğer bir görme engellinin iki gözü olacak e, muhteşem yaratıklar diyeyim. Çünkü bir tanesi şu anda yanımızda uzanıyor. Henüz gıkı çıkmadı bir dinleyicilerimize merhaba de dedik ama onda bile gıkı çıkmadı. E, onlardan bir tanesinin yavruluğunu birlikte geçirmek isteyen bir gönüllü ailemiz olursa eğer info. Rehberköpeklerderneği.org'a başvurabilirler. Bir yıl boyunca sizde kalıyor yavrular. Siz o sırada ilk eğitimlerini veriyorsunuz. Ve ondan sonra büyüttüğünüz bu yavru bir görme engelliye iki göz oluyor Sanırım hayırlı evlat dedikleri tam olarak bu olsa gerek değil mi? Kesinlikle ve gerçekten emekleriyle bir insanın hayatına farklılık yaratıyorlar Sadece bir rehber değil yol arkadaşınız, sırdaşınız, yürürken size güven veriyor Onunla olmak ayrı bir mutluluk yetiştirdiğiniz o arkadaş bir insanın hayatını gerçekten farklılaştırabiliyor. Peki Denizciğim bir de şöyle bir durum daha var e, Rehber köpekleri bir şekilde yetiştirmeye başladınız hı hı. Üç tane oldular hı hı. E, kara ile birlikte Ama aynı zamanda gündelik hayatın içinde yer almaları da önemli e, Ve bizim pratiğimizde henüz çok olan bir şey değil Yasamaya yani uygulamalara geçmese bile yönetmeliklere Rehber köpeklerle beraber örneğin toplu taşımaya rahatça binebilmenizi sağlayan yönetmelikler çıktı Ama uygulamada bununla ilgili sanırım hele de ilk olduğun için epey sorun. ...onlarla karşılaştın değil mi? Evet, ilk metrobüse binişte 5-10 dakika bekledim. Ee, i̇lk etapta şey diye soruyorlardı. Köpeğiniz görmüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kendimin göremediğini ikna etmeye çalışıyordum. Şimdi alıştılar ama görevliler amirlerine sormak istiyorlar bazı durumlarda. Vapurda çok rahat. Metrobüs, Marmaray, metro, e, alışveriş merkezinde... ...artık girişlerimiz çok rahat... ...hatta bir alışveriş merkezi bize sponsor olan... E, ...ismini vermemde sıkıntı var mı? Herhalde vermiyoruz. <gülüyor> tamam. e, sosyal sorumluluk kapsamında... ...bize çok destek vardı... ...ve çok mutluyuz alışveriş merkezlerinde... ...metrolarda... ...bazen çok ilgiden kara... ...şaşırabiliyor... <gülüyor> ...rehber köpekler çalışırken... ...sahibiyle birlikte... ...öpücü katılmaması... ...özellikle yürüyen merdivenlerde başının okşanmaması, dikkatini dağıtacak hareketler yapılmaması gerekiyor. Çünkü o zaman nasıl ki siz çalışırken birisi girip bir yana kaldığı zaman dikkatiniz dağılırsa, bunlar da çocuk gibi sevgiyi o kadar çok hissediyorlar ki dikkatleri dağılabilir. Görme engellinin hayatını riske sokabilirler. Bu eğitim o zaman aslında birkaç alanı kapsıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Evet rehber köpeklerimizi mümkün olduğu kadar çoğaltmaya ve eğitmeye çalışacağız. Rehber köpeklerle birlikte olan görme engellilerimiz eğitiliyorlar. Onlarla beraber nasıl yaşayacaklarına dair. Ama aynı zamanda toplumun ve kamunun da rehber köpeğiyle birlikte olan e, görme engelliyle nasıl iletişime geçeceğini öğrenmesi gerekiyor. Hakikaten çok güzel yaratıklar. Hemen sevme isteği uyandırıyorlar. Fakat eğer bir görme engelli yanında rehber köpeği köpeğiyle birlikte gördüyseniz unutmayın ki o rehber köpek o anda görev başında işini yapıyor. O yüzden de ona ciddiyetle yaklaşmakta fayda var. Kesinlikle havlamazlar, esirlemezler, kimseye zarar vermezler. Onların tek görevi rehber köpek olarak yönlendirmek, boş vakitlerinde uyumak, horlamak, gibi... <gülüyor> <gülüyor> Peki şu anda e, dernek aslında e, 2014 yılında kuruldu. 4 yıl oldu. E, ama çalışmalarınız yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Alanı ilk açmanın getirdiği de bazı zorluklar ve sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Nelere ihtiyacınız var? Üzerinden biraz konuşalım. Farkındalık çalışmaları yapıyoruz üniversitelerde, kamu kurumlarında. Bu bizim için çok önemli. Ondan sonra görme engelli arkadaşlarımızı e, köpeklerle buluşturuyoruz. Tamamen ücretsiz veriyoruz. Verdiğimiz köpekle birlikte veteriner ve mamayı da temin ediyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Verdiğiniz kişinin hayat standartlarını yükseltmesi, ona yük getirmemesi gerekiyor. Bu modeli benimsedik. Onlarla sürekli iletişimdeyiz. Onlara destek çıkarız. şu anda çünkü spesifik bir yasamız yok. Birleşmiş Milletler'den faydalanıyoruz. Birleşmiş Milletler'e göre engellilerin bağımsızlığını sağlayan, Onların yaşam şartlarını kolaylaştıran bir yöntem olduğu için... İzni kullanabiliyoruz. Yani uluslararası anlaşmalar iç hukukun her zaman üzerindedir. Ama tabii ki spesifik bir şey olursa o kapılarda yaşadığımız e, giremezsiniz sözünü ilk etapta duymayız. Gerçi her yere giriyoruz ama oluyor. Bazen taksilerde mesela e, taksici arkadaşlarımız çekinebiliyorlar. Özellikle onlara söylüyorum rehber köpekler koltuklara çıkmazlar, tüy dökmezler, sadece yerde yatarlar. Bizim ne ihtiyacımız var? Gönüllere ihtiyacımız var. Gençlere ihtiyacımız var. Dernek kar amacı gütmüyor ve sadece gönüllerin emekleriyle ilerliyor. Bu en önemli noktalardan biri. Gönüllerimiz mama bazen dağıtıyorlar, bazen farkındalık çalışmalarına çalışıyorlar. Hepimiz bir yerden tutuyoruz. Yani biz birlikte güçlüyüz ve ne kadar çok olursak o kadar da güçlü oluruz. Rehber köpeklerin e, bir görme engelli için ne anlama geldiğini ifade etmek için broşürünüzde de güzel bir şey var. Yusuf Uçar ve Aslan. diğer <gülüyor> ikilimiz değil mi? Evet. Ee, Yusuf çok başarılı. Şöyle söyleyeyim. Oğlu gibi görüyor. 17 senedir yaş yalnız yaşıyor. İnanılmaz bir çift maşallah diyeyim. <gülüyor> çok mutlular. Kadıköy Yelderi Menü'nde onlara... Sürekli aslayabilirsiniz. Yusuf'un e, çok net söylediği e, Beyanlarından birini verelim Aslanla ben bastonla 20 dakikada gittiğim yolu 7-8 dakikada Gidebiliyorum Diyor. Ee, sadece bir hızdan da bahsetmiyoruz özellikle Türkiye'nin kentleri gibi hele ki İstanbul gibi e, dezavantajlı grupların yaşamasını kolaylaştıran değil zorlaştıran şehirlerde rehber köpekler gerçekten hayat kurtarıcı e, gittikleri yolu kolaylaştırdıkları gibi aynı zamanda e, onları daha güvenli bir yerden bir yere e, gitmeye ikna ediyorlar ayrıca da her zaman çok önemli bir can yoldaşı oluyorlar. Bugün buraya gelirken Wopper'da iskele sallanıyordu. Kara iskeleye çıkmayı reddet. bu sağlam değil. <gülüyor> Buradan inemeyiz diye. Herkes bu buldu. Onlar için güvenlik en önemli şey. Onlarda kurduğunuz iletişim çok önemli. Görme engelli içinde, Onu yetiştiren aile içinde. Bir yandan da siz e, gönüllü... Emeği sizin için çok kritik çünkü neredeyse bütün işlerinizi öyle yapıyorsunuz. Hatta bugün yine yanımda çok e, sevgili, çok şeker ve enerjik bir genç kızımız da var derneğin gönüllülerinden biri. E, ama öbür yandan da bağışlara ihtiyacınız oluyor. Bağış toplamayı nasıl yapıyorsunuz? Sanırım bunun için çok özel bir de yılda bir kez yaptığınız bir balonuz var değil mi? Evet, bu sene yine La Meridyan Hotel etilerde... Herkese bekliyoruz. Bir arada olmak, bu farkındalığı yaşamak ve yaptıklarımızı paylaşmak, yapacaklarımızı paylaşmak bizim için çok önemli. Destek çok önemli. Sadece bu gecede topladığımız bağışlarla uzun süre Derneğin faaliyetlerini sürdürebiliyoruz Dünyada ve Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının en eski bağış toplama yöntemlerinden biri ee, Balolar ve özel geceler düzenlemek Bu gecelerin biletlerinin satışından elde edilen gelirinde Dernek veya vakıf çalışmalarına aktarılması yoluyla çalışmaların sürdürülebilmesini sağlamak ee, Henüz ilk adımlardan bahsediyoruz Sadece üç rehber köpeğimiz var Türkiye'de Üçüncü çiftin de adını verelim bu arada Hasan Arasoy ve köpeği Bobby ve Bobby ee, kısacası... Hasan Bey e, iki gözünü bir e, akciğer Çukurca'daki bir olay sonucunda kaybediyor, sağ elinde öyle protez. Ama Bobby ile çok mutlular, adını da çok mutlu bir yaşamları var. Şimdi bugün burada ilk defa açıklıyorum. İnşallah her şey yoluna giderse dördüncüsü de çok yakında sahibiyle ile birlikte çalışmaya başlayacak. <gülüyor> Kısacası şu anda Türkiye'nin rehber köpeklerinin uç kahramanı var. Dördüncüsü yolda Aslan, Kara ve Bobby. Ee, ancak bu köpekleri arttırmayı daha fazla görme engellemizi... ...Türkiye'nin dört bir yanında rehber köpekleriyle beraber... ...hayata daha kolay katılmalarını sağlamayı e, umuyor dernek. Ee, rehber... Talep çok fazla. Biz bu kadar talebi beklemiyorduk açıkçası. Bazen de tabii içim içimi yiyor. Bu kadar talebi karşılamak nasıl mümkün olacak diye... ...destekleri bekliyoruz. Türk Standartları Endüstrisi ile birlikte bir standart oluşturma çalışması içerisindeyiz. Ama ne kadar destek bizim için o kadar başarı demek. Farkındalık gittiğiniz kamu kurumlarında. Mesela ben bankalarda çok rahatım. Bankada eskisi gibi hiç sıra beklemiyorum. Kara sayesinde hemen ilk ben alınıyorum. Benim için çok güzel bir şey bu. Ya da gittiğimiz kamu binalarında ilk önce bizim işimiz yapılıyor. Ama bunun Türkiye'nin her yerine yayılması lazım. Hey, evet, Karanın bu arada özel bir ee, tasması da var. Üzerinde de lütfen dokunma, sahibim, görme engelli rehber köpeğim yazıyor. Bu aynı zamanda gören kişilerin de daha kolay hem yol vermesini sağlıyor. Dediğin gibi sıra beklemeyi de engellemeye başlıyor. Prestij demek. var <gülüyor> demek. Kara prestij demek. Bu köpeklerimizi arttırabilmek için rehberköpeklerderneği.org adresleri. Yeni balonuz ne zaman hangi tarihteydi? 24 Kasım'da. 24 Kasım'da ve 24 Kasım'daki baloya bilet almak isterseniz de yine rehberköpeklerderneği Org adresinden iletişim bilgilerini Bulabilirsiniz Ben geçen seneki balonuza katılmıştım Çok keyifli çok zarif bir Etkinlikti kısacası sadece Bir bağış yapmış olmuyorsunuz Aynı zamanda çok keyifli bir geceye de Katılıyorsunuz Bir yandan da kara gibi Bobby gibi aslan gibi nefis kahramanlarla Tanışma şansınız da oluyor Deniz biraz senin sürecinden de bahsedelim Karayla ilk geçirdiğin Zamanlar nasıldı Ondan sonra İstanbul'a nasıl birlikte uyum sağladınız? Kara'nın özelliği galiba Türkiye'de yetiştirilmiş ilk rehber köpek aynı zamanda değil mi? Evet, bir 12 haftalık yüksek lisans kısmını İngiltere'de yaptı. Ama geri kalan hayatının tümü Türkiye'de geçti. İlk önce biz Ankara'da başladık çalışmalara Kara'yla birlikte. Benim ilk köpeğimde Hatta çok söylerim bunu. Çocukluk yaşlarında birazcık benim köpek fobim de vardı. Çok endişeliydim, titizdim. Ama Kara'dan önce başlayan bu sevgi ile birlikte müthiş bir arkadaşlığa döndü... ...artık kimsenin koluna girmek istemiyorum... ile yürümek müthiş bir keyif veriyor... ...onla konuşmak... ...harikasın, ilerle... ...tabii yanında çok başka birisini istemiyor... ...başka birisi olunca ben rehberim diyor... ...ben götüreceğim... ...bildiği yollarda çok rahat... ...rehber köpek A noktasından B noktasına götürür... ...bir navigasyon cihazı değil... ...ama öğrettiğiniz yolda kaldırım başlarında duruyor... ...basamak başında duruyor... ...ve güvenli bir şekilde yol almanızı sağlıyor... Benim için de ben hiç baston kullanmadığım için direkt benim kolumdan kareyle çalışmaya başlamak, takım çalışması yapmak o kadar keyifli oldu ki. Tabii ki sizin de sorumluluklarınız var. Onu gezdirmek zorundasın, sabahleyin, işte tüylerini tarayacaksın. O da sizin sevginizi pekiştiriyor. Sevgi emek demek. İkimiz karşılıklı sevgimizle emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bir yandan da aynı zamanda Biraz önce söylediğin şey çok kıymetliydi Hani herhangi birinin kolundan Özgürleşme de sağlıyor Karasan'a doğru mu anlıyorum Tabii ki kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek Alışverişe gitmen veya Atlayıp uluslararası ya da Ulusal seyahatlere gitmen Çok büyük bir mutluluk uçağa binip atlayıp Ankara'ya gidiyoruz İzmir'e gidiyoruz günlük Veya işte İngiltere İrlanda gibi bölgelere seyahat Ediyoruz ve hiç korkma hiç derecedin Olmadan istediğin yere gidebiliyorsun Bu çok Keyifli bir şey Bir yandan da bana hep şey çok ilginç gelir ee, Özellikle küresel e, Popüler kültüre maruz kaldığımız için Rehber köpek dediğimiz şeyin Türkiye'de de olduğunu zannediyorduk Ama yokmuş ee, Sanki hayatın bir parçası olması Son derece doğalmış gibi geliyordu Ama Türkiye'de bugüne kadar Böyle bir çalışma yapılmamış Bunun yapılmamasının sebebi Eğitmenlerin ya da uzmanlığın hiç olmaması mı yoksa bu alana özel olarak ilgi gösterilmemiş olması mı? Bu alana özel olarak ilgi gösterilmemiş olması ve özellikle daha önce hani asistan köpeklerle ilgili çalışmalar yapılmış ama görme engelleri yönelik böyle bir çalışma tabii çok büyük sorumluluk getiriyor. Bununla alakalı herkes zor olduğunu düşünüyordu mesela ben başlamadan önce... Birçok kişiyle da çok zor olmaz. Hem maddi hem manevi olarak düşünüyordu. Biz önce olduk. Ben önce metrobise gittim, metroya gittim. Oradaki toplumun sevgisi, bakış açısı, kabullenmesi o kadar hoşuma gitti ki peşinden koştum. Uzman burada mevcut değildi. Tecrübe mevcut değildi. Daha hala oturmuş bir düzen yok tabii ki de. Yavaş yavaş olabilecek bir şey. Çünkü köpeklerin yetişmesi, insanların alması, o yaşam benimsenmesi, olağan hale gelmesi bizim bütün hedefimiz rehber köpeği gördüğü zaman herkesin çılgın gibi bir rehber köpek diye sevinmesi, çılık atması değil e, onu olağan karşılaması nasıl bir tekerlekli sandalye geliyorsa veya normal bir kişi geliyorsa aynı şekilde benim çok güzel bir anım var geçen sene çekim yapılıyor, Kadıköy'de yürüyoruz ondan sonra e, kitapçının önünde durdum, kameraman bana şey dedi, kitapçıya girip bir kitaplara baksana dedi Nasıl dedim? Ay, unuttum dedi. <gülüyor> Egemen rengeli olduğunu. Kare ile birlikte yürürken ya da bir başkasıyla. O güven sayesinde karşı taraf sizin göremediğinizi unutuyor bile. O çok keyifli bir şey. Başta hani tabii ki herkesin bir tereddütü olabilir. Acaba bir köpeğe güvenmek nasıl? Nasıl anlıyorsun beden dilini? O zamanla oluşan bir şey. Mesela onun bir şey kokladığını ya da işte basamak başına durduğunu. Hep o. ...karşılıklı iletişimle anlaşılıyor ve ona güveniyorsun. Sinyanınız olan kişi de... ...sizin göremediğinizi o rahatlığından... ...umutuyor. O da çok güzel bir şey. Farklılıkları ortadan kaldırıyorsunuz. Eşit hale geliyorsunuz. Eşit hakka... ...sahip oluyorsunuz. Uçağa binerken... ...kareyle birlikte biniyoruz. Ayamın altında oturuyor. İnanın... ...girdiği yerin havasını değiştiriyor Damlacığım. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Hafiften sesini duyduk umarım Kara'nın Şu anda e, bizim seslerimizle de sanırım e, Stüdyoda uyuyor Huzuru buldu, buldu burada buldu. <gülüyor> Ee, çok önemli bir noktaya değindin ee, Şehirlerin, kentlerin, toplumsal hayatın Hepimizin tüm dezavantajlı gruplarla birlikte Avantajlı grupların eşit yaşayabilmesi için düzenlenmesi gerekiyor O yüzden de yeni bir hem kent yaşamı hem toplumsal hayat tahayyülü etmemiz gerekiyor ee, Karaların çoğalması kadar Kentin de daha ulaşılabilir bir kent olması Daha yaşanabilir kentler tasarlanması için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor Arabaların kaldırım üzerine park edilmemesi Asal bu asansörlerin sesli hale getirilmesi. Bugün Türkiye'deki birçok kişi görme problemini 30-40'lardan sonra diyabetizm, glakom gibi rahatsızlıklardan dolayı yaşıyor. Eğer bu asansörler sesli olursa çok daha rahat bağımsız hareket edilir veya erişebilir yollar veya da işte hani yolun ortasına direkt dikilmemesi gibi <gülüyor> kaldırımların e, boş bırakılması ve yürüyenlere ayrılması sadece görme engeller değil herkes için geçerli gerekli e, bebek arabasıyla İstanbul'da kaldırımlarda yürümeye çalıştığınız zaman nasıl bir tırnak içinde survivor programı haline geldiğini hayatın görüyoruz. Bugün e, biz buraya gelirken Kadıköy'den Vopra gidiyoruz dernek çalışanlarından günlerinden birkaç kişi ve yeni eşleşim Yapılacak arkadaşımızla birlikte yurt dışından Gelen uzmanımız yürüyor Derneğin gönüllerinden olan arkadaşımız Yanlışlıkla fark etmeyip gören arkadaşımız Ayağa çukura giriyor <gülüyor> Herkes e, bunu çok e, Kötü bir şekilde anlatıyor Çok daha dikkatli olmak lazım Tabii kötü tasarlanmış kentlerde aslında bir noktada e, herkes eşit, herkesin hayatı tehlikede ve sürekli olarak tehlikede e, ama velakin lakin dezavantajlı gruplarında kent hayatına daha kolay katılabilmesini mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekiyor. Bunu da not olarak altını herhalde üç kere mi çizdim şu ana kadar? <gülüyor> <gülüyor> Daha da çizebilirim diye düşünüyorum ee, Tekrarlayalım bu arada unutulmaması için Rehber Köpekler Derneği'ne gönüllü olarak başvurabilirsiniz Veya bağış yapmak için başvurabilirsiniz Her ikisi için de adresimiz rehberköpeklerderneği.org ee, Facebook'umuz, Twitter'ımız, Instagram'ımız bulunmakta Buradan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz Deniz'ciğim çok teşekkürler bugün geldiği için, için e, bu bilgileri ve üstelik de başka bir ufku bizimle paylaştığın için e, çok mutlu olduk. Ben çok teşekkür ediyorum bu farkındalık çalışmasına katkıda bulunduğun için. Karacığım sana da çok teşekkürler diyeceğim ama sanırım beni umursamayacaksın çünkü görev başındasın. <gülüyor> evet, çok ciddi profesyonel iş kadını olarak takılıyor. O tasmayı taktığı anda artık görevimin başındayım, çalışmam lazım birinciler hareket ediyor. Saygıyla karşılıyoruz kendisini. 94.9 Açık Radyoda diğer kamda damla özülerle beraberdiniz Rehber Köpekler Derneği'nin Başkanı Deniz Tunçer bizle birlikteydi. Bugün Türkiye'deki Rehber Köpeklerin e, ne aşamada olduğunu ve gelecekleriyle ilgili neler hayal ettiğimizi konuştuk. Yapım masamızda Feriel Kabil vardı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz.